Herkese tekrar merhaba. Küçük bir ara verdik. E, tam gaz devam ediyoruz. E, bugünkü konumuz gerçekten e, ilginç. Ben herkesin ikisini çekecek. E, yani influencerından, sanatçısına, e, siyasetçisinden e, herkes birbirini algıyı yönetmekle suçluyor. Nedir bu algı yönetimi? Bizim hayatlarımıza aslında gerçekten nasıl etkileri var? vesaire. Bu konuda yine Özlem Şen'le beraberiz. E, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Selamlar Özlem. Evet. Merhabalar, nasılsın? Harikayım, teşekkür ederim. Nedir bu algı yönetimi? Kim algımızı yönetiyor? <gülüyor> <gülüyor> ya Bu konu o kadar hani, güzel bir konu ki aslında ee, şu anda hatta 1900'de hatta 1800'de yıllardan itibaren aslında var olan bir süreç bu algı yönetimi. Aslına bakarsan temelde hani bununla ilgili bir sürü literatür tanım var ama yine benim kendi sevdiğim tanımlardan ve bakış açılarından ilerleyeceğim elbette ki. Şimdi bizim kendi kafamızda oluşturduğumuz bir takım işte çocukluktan itibaren getirdiğimiz bir takım şemalar, huy kalıpları vesaireler, içgörüler var ya işte bu bugüne kadar getirdiğimiz bütün içgörülerimizin aslına bakarsan her türlü yayın organı tarafından ikna edilme süreci olarak tanımlamak benim çok daha hoşuma gidiyor. Hmm. Belli bir hedef doğrultusunda bu iç görünün bizim kendi bireysel içgörülerimizin ikna edilme süreci gerçekten hani bunun net bir şekilde tanımlıyor bence. Çünkü baktığın zaman şimdi yakın tarihe baktığın zaman o kadar muazzam bir süreçte bu. Iı, stratejik bir şekilde ve planlı bir şekilde uygulanıyor ki hmm. e, bu yüzden de biz bize servis edilen her bilgiyi hmm. aslında kendi bakış açımızmış gibi hmm. e, yiyip yutup sonrasında hmm. da buna göre bir zihin haritası geliştiriyoruz ve hmm. bu zihin haritamıza göre de karakterimiz, davranışlarımız, hayata bakış açımız, iş hayatından beklentimiz, özel hayatımızdan beklentimiz, ailemizden beklentimiz buna göre şekilleniyor damla. Bak ne kadar hani muazzam bir hani aslında süreçten bahsediyoruz. Büyük bir şey yani gerçekten bu büyük güç şey yani kimin eline geçtiği çok önemli. Kimin eline geçtiği çok kritik bir şey söyledim. Kimin eline geçtiği çok çok önemli. Bununla ilgili hani toplum mühendisliğiyle ilgili çok eski zamanlardan beri yapılan deneyler var mesela. Evet. Deneyleri anlatmaya başlayınca aslında daha da yerine oturacak bu süreçler. 1800'lü yıllarda kayda geçen algı yönetimlerinden en temeli Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi mesela. Alamut Kalesi'nde gerçekleştirdiği süreç. Hani orada sahte bir cennet yaratmıştı ve kendine bir sürü mürit edindirmişti. Bir takım işte süreçlerle ve bir takım bazı kimyasallarla bunu desteklemişti. Sonrasında 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman da Edward Bernays, Freud'un şeyi bu amcası. Ondan sonra Edward Bernays'ın Ben Devri adında dört bölümden oluşan bir belgeseri var. Bunu ısrarla söylemeye devam edeceğim. kesinlikle insinlikle izlenmesi gereken bir e, deney. E, orada ne oluyor biliyor musun? O, be, e, Edward Bernays e, halkla ilişkilerin babası olarak tanınıyor aslında ama muazzam bir manipülatör, muazzam bir algı yönetiyor mesela en hani bilinen örneğini anlatayım burada hızlıca. Mesela işte bir tane sigara firması var. Markası var o dönemlerde. O sigara markası bu 1900'lü yıllarda kadınlar rahat bir şekilde sigara içemiyorlar. Yolda, sokakta sigara içemiyorlar. Sonra bu sigara markası geliyor Edward Bernays'ta. Bernays'ta bu arada işte Freud'un bir takım o şeyleri, yöntem kullanmak suretiyle e, bu bilinç altında yine yanlı bir anket firmasına hmm. bilinç altında kadınlarda sigara neyi ifade ediyor bunun hmm. araştırmasını yaptırıyor hmm. e, ve sonrasında o anket firması da tabii ki yanlış sonuçlar çıkartıyor hmm. ve kadınların bilinç altında Gücü temsil ettiği ortaya çıkıyor sigaranın hmm. ee, ve bunun üzerine bunu feminizmle birleştirmek suretiyle Edward Bernays e, işte Amerika'nın kurtuluş gününde e, sosyetenin ünlü e, o dönemki genç kadınlarını e, korteşin hmm. başına koyarak Tam böyle işte e, gazetecilerin olduğu ortamda kadınlar cartiyerlerinden sigaralarını çıkartıyorlar ve evet. özgürlük meşalesi diye evet. e, bir feminizm hareketi olarak başlıyor. Evet. Ve hani, bu sonrasında bir sürü algı yönetimiyle destekleniyor. Evet. E, sonrasında e, en yoğun Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor bu algı yönetimi aslına bakarsak. Evet. Markaların işte subliminal mesajları, dikkat pazarlaması vesaire. Sonra gel 1940'lı yıllara gel. Tabii ki kim çıkıyor karşımıza? <gülüyor> İtler çıkıyor. <gülüyor> Ve propaganda bakanı Goebbels çıkıyor karşımıza. <gülüyor> Ve Goebbels o kadar hani güzel manipüle ediyor ki bu süreci. Önce her şeyden önce... Ee, i̇şte o dönemdeki işte çok ünlü bir kütüphane var. O kütüphanedeki bütün kitaplar yakılıyor. Neden evet. yakılıyor? Çünkü insan ne kadar okursa, ne hmm. kadar araştırırsa yönetilmesi de o kadar zor olur. bilgi onun özgürlüğü. <gülüyor> evet, kesinlikle. Ee, sonrasında insanlar daha nörd daha saf, daha hani hmm. e, evrilecek şekilde hmm. e, ortaya çıkartılıyor. Radyo ücretsiz dağıtılıyor hmm. e, halka. E, hmm. Ücretsiz e, bir şey dağıtıyorsa e, devletler e, hmm. toplumlar, onu bir hmm. sorgulamakta fayda var. Hmm. E, hani, hmm. Çok derine inmeyeyim o konularda evet. ilgili. <gülüyor> Dolayısıyla Goebbels'in o kadar sistematik bir algı yönetim süreci var ki, Önce diyor ki, önce diyor ortaya o kadar büyük bir yalan at ki diyor, hani o yalan yok artık, bu kadar da hani yalan söyleyemeyecek boyuttadır diyebilsin insanlar diyor. Yani gerçeği kadar büyük. Gerçeği saptır ve ortaya muazzam büyük bir yalan at diyor. Sonra bu yalanı tartıştır diyor, genelle diyor, toplumlar içinde taraflar yaratmak suretiyle tartış. Diyor. ki Sonra diyor çeşitli simgelerle bu yalanı sembolize et diyor. Çeşitli simgelerle işte yalanı daha da büyük yap diyor. Yani işte fenomenlerle, ünlülerle, devlet adamlarıyla, otoritelerle, doktorlarla vesairelerle diyor ilişkilendir diyor. Bunun hikayesini yaz diyor, hikayeleştir diyor ki daha çok ikselleştirsinler diyor. Ve sonrasında sürekli Tekrar et bunu diyor ve sonrasında da arkana yaslan ve izle. Hı -hı. Yakın e, geçmişe şöyle bir göz gezdirecek olursak Hı -hı. hani tüm dünya genelinde yaşanan Hı -hı. süreçlere bir bakacak olursak 3 aşağı 5 yukarı buna benzer bir süreçte karşı karşıyayız ancak. Hı -hı. E, Hitler örneğinden bahsettik, Edward Bernays'ten bahsettik ama şu anda Örnek veriyorum bir Netflix algoritması var. Hı -hı. E, Netflix algoritması bulunduğumuz ülkelere göre Hı -hı. izlediğimiz filmlere göre internette yaptığımız araştırmalara göre bizlere en temiz afiş tasarımını öneriyor Hı -hı. o filmleri izletebilmek için Hı -hı. E, ya da işte bununla birlikte işte e, çok klasik bir örnektir, bunu herkes bilir diye tahmin ediyorum. Pizzanın Türkiye'ye giriş hikayesi mesela. Yani hmm. e, önce işte e, şeyle lahmantılı pizza yarışamadı, ölüşemadı. Önce bir girdi pizza Türkiye'ye, hmm. sonra yarışamadı, piyasadan çekildi. Sonra hmm. yapımcıları tarafından çok ucuza bir çizgi film satıldı Türkiye'ye, çok ucuza, değerinin çok çok altında. Bu neydi? Tabii ki ninja kaplumbağalardı. Hı -hı. Ve orada diyen yenen bir pizza vardı. Hı -hı. Ve bir ya da iki sene sonra tekrar Türkiye'ye giriş yaptı e, bu marka ve aldı yürüdü. Hı -hı. Ee, yani o kadar hani muazzam bir yönetim var ki örnek veriyorum Netflix algoritmasını çok hızlıca anlatayım. E, e, Netflix algoritmasına göre eğer e, izleyicinin dikkatini 90 saniye içinde çekebilmek lazım, içeride tutabilmek lazım. E, bu yüzden de kapak fotoğrafları tamamıyla bizim işte e, teknolojik aletlerimizdeki araştırmalara göre. Hı. Yapay zeka arkadaki en iyi kontrastlı, Hı. en temiz kapağı seçiyor ve bize Hı. servis ediyor. Hı. Yine bununla birlikte Facebook'un yatırımcısının e, Sean Parker... Ee, Sean Parker diyor ki günlerce gecelerce insanların dikkatini daha yoğun bir şekilde nasıl çekeriz ee, daha Hı -hı. yoğun bir şekilde içeride nasıl tutarız ki daha yoğun reklama marzu bırakalım Hı -hı. bu insanları diye düşündük. Hı -hı. İçeride tabi psikologlar çalışıyor, bilinçaltı uzmanları çalışıyor. Hı -hı. Ondan sonra, Hı -hı. sonra ortaya şöyle bir şey çıktı. Dopamin dediğimiz Hı -hı. E, bu neurotransmiter Hı -hı. E, içeride ne kadar çok Like aldıkça, Hı. içeride ne kadar çok etkileşimde bulunuldukça Hı. bu dopamin dediğimiz nörotransmitter çok daha yoğun salgılanıyor ruh keşfettik. E, bu yüzden de ne kadar çok içerik üretirsem ne kadar çok beğeni alırsam ne kadar çok yorum alırsam e, buna e, paralelde biz Facebook olarak takipçi sayısını ve beğeni tuşunu tuşunu daha da ön plana çıkardık diyor evet, e, evet. dolayısıyla da insanların birebir hani e, dikkat algısını e, şey yapabilmek için içeride tutabilmek için Psikolojik zayıflıklarından aslında ilerliyorlar. Güvenlik açıklarından daha önce konuştuğumuz güvenlik evet, evet. açıklarından ilerliyorlar. Manipülasyon bölümünde konuşmuştuk. Kesinlikle ve böyle ne oluyor Bir, e, sosyal medyadaki gelen bildirimler bizim hayatımızın direksiyonu haline gelmeye başlıyor. Onlara hmm. göre hayatımızı şekillendirmeye başlıyoruz. Hmm. Yani şu hani sosyal medyada bu hani aşağı çekme butonu var ya hmm. o bilir şu hani slot makineleri var ya merak uyandıran hmm. hani beklemesi hmm. ona göre kurgulanmış bir süreç. Hmm. E, bu yüzden hani hep e, senle yaptığımız bugüne kadar süreçlerde hep şunu söylemeye çalıştım. Lütfen hani alt beyin, orta beyin, üst beyinden bahsettik. Hmm. Alt beyin e, sürüngenlerde vardı. Orta beyin memelilerde vardı. Bizi insan yapan üst beyinde, üstüde düşündüklerinde me becerilerimizde i̇şte de algılarımızın yönetilmemesi için bu tarz Hı -hı. manipülasyonlara maruz kalmamamız için ve bize servis edilen her bilgiyi otorite dahi olsa altını çiziyorum Hı -hı. demek için dolayısıyla de üst düzey düşünme becerilerimizi yani Kesinlikle. üst beynimizi beslememiz gerek. Hı -hı. Evet. burada bunu hemen ifade edeyim. Ya evet. da haberlere bir bakın. İşte evet. e, çeşitli e, haber kaynaklarının işte yaptığı evet. şeylere bir bakın. Makyajsız hali görenleri şaşırttı. Evet, i̇şte evet. göbekli hali. Evet. Sonra biz diyoruz ki ulan onlar bile hani makyajsız evet. dolaşıyorsa onlar bile göbekliyse ben niye kendime evet. yatırım yapayım evet. demeye başlıyoruz. Evet. Ve bu da yine güvenlik açıklarımıza oynuyor. Hı -hı. Ya da mesela 25. kare tekniği yine, yine bu da e, Hı -hı. kullanılan evet. algı yönetimi de güya yasaklandı evet. ama hala süpliminal olarak bence devam ediyor bu. Hı -hı. Hani bu şeyler görseller 24 tane videolar 24 tane evet, 24 fotoğraflar oluşuyor evet. ya evet. Ama bir tane hani bir gözümüzü açıp kapama milisaniye Hı -hı. süresinde bir tane kare yerleştiriyorlar. Ve biz hmm. e, işte e, şeyden çıkınca film hmm. arasında gidiyoruz. İşte kol hmm. alıyoruz tamam. ve benzeri şeyler buluyoruz. E, yani dolayısıyla her şey tamamıyla aslına bakarsan bizi manipüle etmeye yönelik. Ya hmm. da şeyin örneğini vereyim. Dobis markasının örneğini vereyim. Hmm. Ee, tek taş olmadan evlenme teklifi edemiyoruz. Evet. Neden edemiyoruz? Hmm. 1940'lı yıllarda Marilyn Monroe'du çünkü onun yüzü. Ve evet. ee, evet. hani biz e, bu, bundan sonra eğer öyle bir evlenme teklifi alırsak çantayı kafasına geçiriyorduk. <gülüyor> öyle değil mi? Yani bunu bana <gülüyor> ya <da, Onu> bilmiyorum. <gülüyor> Starbucks örneği. Yani hani hmm. e, ünlü kahve markası diyelim. Hmm. Yani niye insanların elinde Swarovski e, taşlı e, bu kahve markasının bardağı olur? Hmm. E, niye işte e, Game of Thrones'da bu bardak unutulur hmm. ve günlerce konuşulur? Hmm. E, dünya hani reklam yapmıyor değil mi bu marka? Evet. Mi? Ama, evet, kimliğin eşyaya transferi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Dolayısıyla de hani mesela İtalya'da çıkmış bir marka bu. Ama İtalya'da en geç açılan şey. Diğer ülkelerde hani aldı başını gitti ama İtalya direndi. Hani çünkü kaliteli kahve içmek istiyor adamlar. Evet. Yani ona, hani evet. onun marka şeyiyle ilgili de çok konuşurum. Zaten bu algı yönetiminde markaların logolarından ne bileyim Disney'deki subliminal mesajlardan bahsetmemek mümkün değil. Evet. Aynen öyle. Onlara da iyi pazarlamak lazım. Evet. Onları da iyi ayırt edebilmek lazım. Ne oluyor? Şimdi bütün her şey, bütün bombardıman bize bunu empoze etmeye çalışıyor. Evet. O zaman biz ne yapacağız? Bu noktada ne yapacağız? Evet. Ee, bu üst düzey düşünme becerilerimizi geliştirdikten ve farkındalığımızı arttırdıktan sonra herkes yaptığı için, herkes sevdiği için, herkes e, izlediği için, herkes okuduğu için, herkes giydiği için Yapmayacağız bunu. Göreceğiz, evet. kendimize bakacağız. Diyeceğiz ki ben bunu kullanırken, ben bunu deneyimlerken, ben bu işte çalışırken kendimi gerçekten iyi hissediyor muyum? Evet. Gerçekten kendimi ifade edebiliyor muyum? Evet. Gerçekten bundan keyif alıyor muyum? Evet. İfade edebiliyor muyum kendimi? Farkındalık evet. arttıkça o evet. bir seçmeye başlayacağım. Tabii evet. dünya biraz da böyle bir yere gitmiyor mu? Yani kendine dön, kendine sor, kendine bir bak, kendine uyumlu hayat yaşa. İşte mutluluğun formülü bu gibi yani. Eskiden hep biz bize formülize edilip geliyordu. Şimdi artık e, biz kendimize dönelim. Zaten bu videoları yapmamızın bir nedeni Farklı de oluyor. Oluşturmak. Farklılık oluşturmak ve ikinci bir evet. soruyu sormak e, yani. Aynen öyle. Yani aslına bakarsan genel olarak kararlarımızı verirken ee, daha e, duygusal hareket ediyoruz. Yani evet. biraz daha orta beyinden hareket evet. ediyoruz. Evet. Ve anlık zevk yani hedoni odaklıyız. Evet. Evet. Ee, Doluncu ile de dopamini ne kadar üst seviyede salgılarsak Hı -hı. Beraberinde onun devamını daha da çok istiyoruz. Ancak Hı. şunu unutuyoruz. Hı. Beyin çok uzun süreli dopamin salgılamaktan da hoşlanmaz. Çünkü Hı. her şeyin dengede olması gerekir. O nörotransmitterlerin dengede olması gerekir. Dolayısıyla da hani o beynin ödül sistemi dediğimiz bir kavram var. İşte Hı. net o. Ee, işte ben e, öfori ve e, hedonizm yani e, hedoniyi arttırabilmek o anlık zevki arttırabilmek için dopamine ve endorfine odaklanıyorum. Evet. Oysa dopamin arttıkça serotonin düşüyordu tatmin olma hmm. nörotransmitteri düşüyordu. Hmm. Dolayısıyla hmm. o içeride bunu aldım ama bu örnek veriyorum ayakkabıyı aldım ama elde ettim ya o dopamini hmm. salgıladım ya hmm. e, ama mutlu değilim hala hmm. Evet, evet. ya da işte bu filmiydi ama hala mutlu değilim, bu kitabı hala mutlu değilim, bu kıyafeti Hı. hala mutlu değilim. O Hı. zaman demek ki buradan bile sorguluyor olmamız lazım. Bu e, uydumculuk psikolojisine e, ne kadar kendimizi kaptırıyoruz? Hı. Herkes yaptığı için mi yapıyoruz? E, dışlanmaktan mı korkuyoruz? E, kararlarımızı neden hani e, kendi farkındalık düzeyimizle ifade edemiyoruz? Kendimizi Hı. ifade ederken Yanlış kılınma hmm. kaygısı neden bu kadar üst düzeyde bunları biz sorgulamakta içeri dönmekte bir fayda var. O patolojik eleştirmenle konuşmakta fayda var. Hmm. Hemen yeri gelmişken şeyden bahsedeyim hızlıca. Bu uydumculuk e, psikolojisinden bahsedeyim. Hmm. Hmm. İşte herkes e, bilmem ne marka telefon kullanıyor. Ee, herkes işte bilmem ne marka e, işte film e, bilmem ne dizi kanalını takip ediyor. Hı. Benim de olmalı yoksa dışlanırım kaygısı. Toplumdan Dışlanma kaygısı. Neydi o? Güvenlik açıklarımızdan beş güvenlik açığımız vardı. Onlardan biri neydi? Toplumsal uyumlanmaydı. Evet, aynı evet. olmak isteme. Evet, evet, aynı olmak isteme. Ya da işte kararlarımı net bir şekilde ifade etmeyeyim ki, sivrilmeyeyim ki ben hani tuhaf olarak algılanmayayım. Evet, dışlanmayayım. Evet. Yani bunu özellikle e, hani çocuklarda da çok sık görürüz Hani popüler olma e, vesaire. Bu arada Ebru Güzel'in e, Eşikteki Çocuk kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Eşikteki Çocuk kitabın adı Ebru Güzel yazıldı. E, orada mesela işte bu popüler olma kaygısı ondan bu teenage e, olma kaygısı hı hı. E, erken e, moda e, medya ve benzeri sektörlerin hı. çocuklarımızı erken e, kadınsılaştırmaya çalışması hı hı. E, bununla ilgili o 12 yaşındaki 10 yaşındaki çocukların hı hı. E, çocuklarla yapılan röportajlar mutlaka okunmaya değer bence her hı hı. çocuğu olan ebeveynin okuması gerekiyor bu kitabı hı hı. E, ta o zamanlardan başlanıyor yani algı yönetimi o yaşlarımızdan hı hı. itibaren aslında evet. başlanmış oluyor ki böylece zihin haritalarımız oluşuyor Hı. ve o zihin haritalarımıza biz artık hayatta sanıyoruz ki kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Oysa kararlarımızı veren e, hedonin artı dopamin Hı. artı endorfin. Evet, evet. Baktığımız zaman. Evet, yani o özbenlikten kopuş aslında çok küçük yaşlara denk geldiğinde tabii hani bu, bu anlattığın tabloya çok daha rahat oturuyorsun yani. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, o kadar enteresan röportajlar yapılmış ki e, çocuklar kendilerini e, dışlanmamak adına, yalnız e, kalmamak adına evet. e, hoşlanmasalar bile. Hı -hı. Ee, bu sürece dahil olmak durumunda hissetmişler işte Hı -hı. E, çocuklar arasında kullanılan işte özellikle kız çocukları arasında kullanılan işte e, kıyafet markaları yine ayakkabı markaları telefon özellikle markaları Hı -hı. özellikle belli bir gelir grubunun e, şey e, kullandığı e, masaya bile çıkarmıyor eğer android telefonu varsa düşünebiliyor musun? 12-13 evet. yaşındaki çocuk eğer Android telefonu varsa masaya çıkarmaktan iptina ediyor. Evet. Ee, i̇şte bunu evet. aslında biz de yapıyoruz çocuklar. Evet. Zaten herkes biraz dönüp şöyle bir liseye, ortaokula gittiğinde illa ki bu söylediklerine bir örnek bulacaktır kendinde. Evet. Ama evet tüketimin bu kadar pompalandığı dünyada artık biraz daha ciddi bir hal alıyor bu dediğin gibi. Peki evet. bu uyumlanma psikolojisinden biraz daha bahsedelim mi? Biraz daha açalım mı? Açalım. Ee, öncelikle hemen şunu ifade edeyim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, tüketimin pompalandığı dedin. Ee, kullanıcısına, e, müşterisine, kullanıcı diye e, hitap eden e, şeyler, sektörler hangileri sence? Kullanıcı işte evet teknoloji firmaları genelde oyun firmaları, e, firmaları oyun firmaları sosyal medya mesela evet. evet. kullanılan evet. evet. ee, bir de hani e, uyuşturucu ve benzeri sektörlerde evet. kullanıcı diyoruz değil mi? Evet, doğru bakar mısın? Hmm. Buradaki ne bakar mısın? Yani Hı -hı. beyinlerimiz uyuşturuluyor aslında sosyal medyayla. Hemen sosyal dilemmayı da şuralara bir yerlere koyalım. Evet. Sosyal Hı -hı. Dilem, onu da koyalım. Hı -hı. Evet doğru. <gülüyor> Kesinlikle şimdi uydumculuk psikolojisinin toplumsal uyumlanmanın, suskunluk sarmalının aslında temelinde yatan en e, net şey e, bu güvenlik açıklarımızdan e, bu toplumsal uyumlanma. Hı -hı. E, bu uydumculuk psikolojisinde e, minimumda 3 ila 5 kişilik gruplarda bile eğer e, herkes aynı şeyi düşünüyorsa ister istemez biz de onlar gibi düşünmeye başlıyoruz. Evet. E, ya ben yanlışsam çünkü kendimizde içeride bir güvensizliğimiz var. Evet. E, ya da ben eleştirilirsem, eleştirilmekten muazzam kaçınıyoruz. Hı -hı. Bu yapıcı da olsa eleştiriye zaten tahammülümüz yok. Hı -hı. Neden? Çünkü eleştirildikçe içerideki yetersizlik duygularımız açığa çıkıyor. Hı -hı. O yüzden de o yetersizlik duygularımızla biz kendimizi henüz yüzleşmemişiz ki. Niye sinirliyim ki? O yüzden de uyuyoruz. Hı -hı. Ya da grubun işte sayısı dedik, grubun işte otoritesi, Hı -hı. E, grubun işte ne kadar yetkin insanlardan oluştuğu. Yani Hı -hı. şunu ifade edemiyoruz. Ya Damla, ya Ayşe, Fatma hani sen böyle düşünüyorsun ama ben bu bakış açısıyla bakmayı seçmiyorum Hı -hı. diyemiyoruz mesela. Evet, evet. E, çünkü ya beni sevmezlerse, evet. ya benimle artık konuşmazlarsa. Hı -hı. Ya ayıplanırsam ya. Ya ayıplanırsam. E, dolayısıyla işte bu uydumculuk psikolojisinin altında maalesef hani bu tarz e, yetersizlik, güvensizlik, ayıplanma, yanlış kılınma ve benzeri güvenlik açıkları mevcut. Dolayısıyla e, bu toplum ile ilgili yapılan o kadar çok deneyler var ki e, eş deneyi var mesela çizgi deneyi eş çizgi hı. deneyi onu da koyalım buralara bir yerlere. E, ya o, o deneyde mesela hani bir grup var e, bu grubun içinde de e, e, şeyler var iki tane e, yanlış hatırlamıyorsam manipülatörler var çubuklar e, gösteriliyor hı. hangi çubuk? size göre daha uzun, daha kısa ve benzeri söylemlerde bulunuluyor. Ondan sonra göz var, nizam var değil mi? Ama ona rağmen eğer gruptan bir ya da iki kişi farklı bir görüş belirtiyorsa biz de onun görüşüne eğilimli olmaya başlıyoruz. Yani bu eş deneyini mutlaka izlemek lazım. Ya da Asansör deneyi var. Hmm. Asansöre biniyor adamın biri. Kapı bu tarafta ama hmm. her binen arkası dönüp kalıyor. Hmm. Ondan sonra adam kendini sorgulamaya başlıyor. Hani ben mi yanlıştırıyor? O da dönüyor sonrasında. Hmm. Sorgulamıyor. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Evet, i̇şte evet. Gitlet evet. evet, ne kadar basit yönetildiğini. Evet. Beynimizin bilinçli farkındalığının ne kadar kıymetli olduğunu, evet. e, beynimizin e, yönetimini artık şiddetle ele almamız gerektiğini, evet. eğer beynimizin yönetimini ele almazsak bunun için bekleyen bir sürü sektörün olduğunun evet. farkına varmamız gerekiyor. Evet. Bir de bunu şunu eklemek istiyorum müsaadenle belli başlı işte eğitimler ya da belli başlı kişisel gelişim eğitimleri yapılıyor. Mesela işte bir dizi izlendi. Bu hangi diziydi hatırlamıyorum. Aile dizilimi çok popüler olmaya başladı. Değil mi? Şimdi ben de bununla ilgili bir sürü eğitim aldım. Zeytin ağacı mıydı? Buraları bir yere koyarım. Bu falan Söylerim şimdi ben de hatırlamıyorum ama mesela onu şey o diziyi izleyen herkes gerçekten aile dizilimi yaptırmak istedi böyle bir patla da aile dizilimi evet. tamam mı peki ama birincisi bunu gerçekten hani konusunda yetkin insanların yapıyor olması lazım çünkü o alttaki travmaya bir ulaşırsın zaten onda sorun yok ulaşırsın Peki o travmayla kişi ne kadar yüzleşmeye hazır? O evet. travmayı gün yüzüne çıkardıktan sonra ne yapacaksın? Evet. Belki kendine bile itiraf edemediği, yüzleşmekten kaçtığı travmalar bunlar. Evet. Dolayısıyla da e, hani kolaylıkla anlatılıyor ya dizide sonra işte yürüdü gitti falan oluyor ya hayır. Evet. Yani evet. o kişisel gelişim eğitimlerini bile alırken çok çok dikkatli olmak evet. lazım. Neden evet. diyorum bunu biliyor musun? Çünkü o kadar çok kişisel gelişim eğitimi aldım ki. Evet. Eğitimcinin içerdeki şeması, içerideki evet. travmaları, evet. dünyaya bakış açısı, evet. kurumsal hayatı, iş hayatı nasılsa o aldığı kişisel eğitimi ona göre yorumluyor çünkü. Tabii, tabii. Ve sana da o şekilde anlatıyor, aktarıyor. Dolayısıyla tabii. eğer üst beynin gelişmişse, Hı. farkındalığın açıksa, Hı. perdelerin kalkmışsa Hı -hı. sorguluyorsun. Hı -hı. Lütfen merakını, Azra Cohen'in tekrar söylüyorum lafı, merakınızı tutkuyla besleyin. Hı -hı. Servis edilen hazır bilgilerle değil, tutkuyla evet. besleyin. Servis evet. edilen bilgileri lütfen araştırın, sorgulayın. Hı -hı. Ama biz ilacın prospektüsünü bile okumaktan iptina ediyoruz. Evet. Dolayısıyla eğer ben ne kadar konfor alanımdan çıkmadan bana servis edilenleri alıp kabul edersem o kadar suskunluk sarmalına ve uydumculuk psikolojisine maruz kalacağım. Hı -hı. Bu yüzden de adı üzerinde kişisel gelişim eğitimleri, kişisel ]dir. Evet. Ve alanında yetkin kişiler tarafından Hı -hı. yapılmalıdır. Hı -hı. Ve her alınan kişisel gelişim eğitimi must, Hı -hı. doğru, gerçek Hı -hı. olarak kabul edilmemelidir. Evet Bunlar aslında evet. benim evet. bakımcım. Çok evet. fazla eğitim almış biri olarak söylüyorum bunu. Ben de katılıyorum. Yani hani düşünsel sözü kavramsal olarak alıp o tartışmayı aslında kendi zihninde tekrar yapıp evet, kendine evet, uyarlamaz. İşte bu da nereden geçiyor? Bu toplumsal uyum, bu uydumculuk psikolojisine e, mesela işte benim aldığım bir tane e, eğitim e, dizisi var, I, vermeyeyim şimdi adını, Hı -hı. E, bunun kurucuları var Hı -hı. E, ve bunun kurucularıyla e, bizim işte e, yurdum insanı Hı -hı. E, fotoğraf çektirebilmek için sıraya girmiyor, adam da bunun kurucusu da bunu paraya bağlıyor. Hı -hı. E, ya da hani e, neredeyse peygamberleştiriliyor kurucular evet. e, ve müritler oluşmaya başlıyor. Evet. Hiçbir öğretinin müridi olmamak lazım. Çünkü evet. her şey bizler için. Evet. O bilgi kendimi iyi hissettiriyor mu? İçselleştirebiliyor muyum? Evet. Bunu hayatımda efektif bir şekilde ve proaktif bir şekilde nasıl kullanıyorum? Evet. Lütfen ama lütfen Buraya bakmak lazım. Hmm. Eğer ben içeride ne kadar kendimi eksik, yetersiz, güvensiz e, hissediyorsam, yanlış kılınmaktan korkarım. Ne kadar çok yanlış kılınmaktan korkarsam, eleştirilmekten korkarsam da hmm. bunun beraberinde farklı bakış açılarına karşı esnek olamam hmm. ve herkes ne yaparsa hmm. onun peşinden giderim ve herkesin doğrusu da benim için doğru ol olur. Ve hmm. Bir parmak izi kadar eşsiz olan beyinlerimize. Evet. Bu haksızlığı bence yapmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada hani şey bir şey empoze etmeye çalışmıyoruz ama soru sorma becerisini geliştirebilmek evet. yine beynin üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Lütfen sorun ve sorgulayın. Gerçekten farkındalık yaratmak adına yapıyoruz bunları. Umarım hayata ve bütüne katkısı olur. Teşekkür ediyorum. Evet. Biz teşekkür ederiz o Çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşça kalın.